45. Sohbet Sağlam ipe Yapışma. Bu konuşma hicretin 545. yılında Recep'in 16. günü sabahı medresede yapılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Melondur, melondur. Kendisi gibi bir faniye güvenip dayanan kişi. Bu lanete dahil olanlar ne de çoktur. İnsanların büyük bir ekseriyetinden ancak bir tanesi Allah'a dayanır. Allah'a güvenir. Kim ki aziz ve celil olan Allah'a güvenip dayanırsa hiç şüphe yok ki o sağlam bir kulpa yapışmıştır. Kendisi gibi bir faniye güvenip dayanan kişinin hali ise elini suya sokup yumruğunu sıkan ve suyu sıkı sıkıya tutacağını sanan kişinin haline benzer ki elini sudan çıkarıp avucunu açtığı zaman, orada bir damla bile suyun kalmadığını görür. Vah sana ki, insanlar ancak bir gün yahut iki gün, yahut üç gün, yahut bir ay, yahut bir sene yahut iki sene senin ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Ahirette ise sana hiçbir faydaları olmuyor. Buna rağmen sen onlara bağlanıyor, onlara güveniyor, ve Allah'a ait sevgini onlara veriyor Sana aziz ve celil olan Allah'ın sohbeti gerek Hacetlerini ona arz etmen gerek Zira o senin hacetini görmekten aciz kalmaz Dünya ve ahiret ihtiyaçlarını görür karşılar. İnsanlar ise senin hacetlerini görmekten acizdirler Muvahhidin tevhidi iyice kuvvetlendiği zaman onun için ne baba kalır ne ana kalır ne de evladu iğır. Ne dost kalır ne de düşman, ne mal kalır ne mevki kalır ne de herhangi bir şeyle sükunet bulabilir. Onun için aziz ve celil olan hakkın kapısına ve ihsanlarına tutunmaktan başka bir şey kalmaz. Ey elindeki parasına, puluna, malına, mülküne ve servetine güvenip dayanan kişi! Onlar yakında senin elinden gidecek. Sana da hesaplarını vermek ve cezasını çekmek kalacak. O servetler daha önceleri de senden başkasının elindeydiler. Sonra o kişilerden alınmış, sırf onlar yardımıyla Rabbine kulluk edebilmen için sana verilmişlerdi. Sen ise onları kendine put yaptın. Ey cahil, ey bilgisiz, ilmi sırf Allah rızası için öğren. Öğrendiğinle de amel Zira hiç şüphe yok ki Sırf Allah rızası için öğrendiğin Ve kendisine amel ettiğin ilim seni terbiye eder edep sahibi yapar İlim hayattır Cehalet, bilgisizlik ise Ölümdür Sıddık, müşterek ilmin öğrenimini Tamamladıktan sonra Has ilmi öğrenmeye sevg edilir Has ilim Kalplerin, özlerin ve sırların ilmidir Bu ilimde de Yer tuttuğu ve onu da ruhuna nakşettiği zaman Artık Allah'ın dininin sultanı olur Öyle ki kendisini sultan tayin eden zatın izniyle emreder Nehy verir, meneder. Halk arasında sultan olur Aziz ve celil olan Allah'ın emriyle emreder Nehinden dolayı nehy Onlardan aldığını Allah'ın emriyle alır Verdiğini yine Allah'ın emriyle verir Böylece hükmen onlarla birlikte bulunur. ilmen ve gerçekte ise aziz ve celil olan Allah ile beraberdir. Hüküm kapının başında kapı bekçisidir. İlim ise evin içidir. Hüküm umumidir, herkese şamildir. İlim ise hususidir. Arif, izzet ve celal sahibi Allah'ın kapısında durmaktadır. Marifet ilmiyle. Başkalarının muttali olmadığı esrara muttali olma işi Arif'e teslim edilmiştir. Arif izzet ikramla, inam ihsanla emredilir Hemen verir. Vermemesi emredilir, vermez. Yemesi emredilir, yer. Aç durması emredilir, aç durur. Bir şahsa iltifatta bulunması, ikbal hazırlaması emredilir, iltifatta bulunur, ikbal hazırlar. Bir başkasından yüz çevirmesi istenir, yüz çevirir. Bir şahıstan alınır Diğer bir şahsa vermesi emredilir, hemen yapar. Yardıma masar olacak olan ona yardım edendir. Hüsrana uğrayacak olan da onu zelil etmeye kalkışandır. Allah dostları size sizin için gelirler, sizin menfaatiniz için gelirler. Kendi hacetleri için gelmezler. Onların ahaliden hiçbir kimseye ihtiyaçları yoktur. Halkın iplerini eğirip dokurlar, binalarını yapıp yükseltirler. Üzerlerine sevgi şefkat ve merhametle eğilirler Onlar dünyada da ahirette de Hakkı batıldan, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, ayırt eden Allah dostlarıdır Sizden ne aldılarsa yine sizin içindir, kendileri için değildir Onların yegane meşgalesi halka öğ öğütler vermek ve bu işe devam etmektir Zira hiç şüphe yok ki Allah'tan olan daimidir. Devam eder, sabittir. Allah'tan başkasından olan ise böyle değildir. İlme ve ile amil olan alimlere hizmet et. Bu hizmet işinde sabır ve tahammül göster. Sen önce ilme hizmete sabredersen, peşinden de sana hizmet edileceği muhakkaktır. Sen yaptığın hizmetle sabret. Nitekim sana yapılan hizmette de sabredilir. Eğer ilme hizmetle sabredersen kalp bilgisine ve batın nuruna masar olursun. Ey ahali! İşleri aziz ve celil olan Hakk'a teslim ediniz. O sizi sizden daha iyi bilir. Allah'tan gelecek genişliği bekleyiniz. Zira hiç şüphe yok ki bir andan diğer bir ana genişlik vardır. İzzet ve celal sahibi Hakk'a hizmet ediniz. Onun kapısının açılmasını isteyiniz. Halkın kapılarını kapayınız Zira hiç şüphe yok ki Allah sizin hesabınızda bulunmayan harikaları size gösterir Vah sana Eğer aziz ve celil olan Allah seni Halkın elinden menfaatlendirmeyi murad etseydi Muhakkak menfaatlendirirdi Eğer onların eli vasıtasıyla sana zarar vermek isteseydi Bu da olur Zira Onların kalplerini yufkalaştıran da, katılaştıran da, kendilerine mükellefiyetler yükleyen de O'dur. O, diriltendir, öldürendir. Veren de O'dur, mani olandır. Aziz kılan da O'dur, zelil eden de. Hastalanmalar da, şifa bulmalar da O'nun iradesinin haricinde değildir. Doyuran da O'dur, acıktıran da. Giymek de çıplak kalmak da onun iradesinin haricinde olamaz İhsan eden de O'dur Üsiyetten mahrum bırakan da O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır Bütün bu sıfatları kendisinde bulunduran yalnız O'dur Buna kalbinle böylece inan Zahiren insanlarla olan adab-ı muhaşerete riayet et Onlarla iyi geçin Hüsnü muamele ile muamele et. Esasen salih ve müttakilerin yolu da budur. Onlar bütün hal ve hareketlerde ve davranışlarında Allah'tan korkarlar. Bununla beraber insanları da idare ederler. Onlara anlayabilecekleri ve akıllarının alabileceği seviyelerde hitap ederler. O seviyelerde muamele ederler. Hem de güzel bir ahlakla, Kur'an'ın ahlakı ile. Resulullah'ın ahlakıyla Kendilerine Allah'ın kelamı Kur'an'ın ve Resulullah'ın Ahlakının esaslarını Bildirler, anlatır. Eğer o kişiler Kabul eder ve yaşayışlarında Tatbikata başlarlarsa Kendilerine teşekkür ederler Eğer Allah'ın kelamından Ve Resulullah'ın Ahlakından harice çıkarlarsa Bu takdirde aralarında Herhangi bir meyil ve Müsamaha durumu kalmaz Allah'ın bu salih ve müttaki kulları halka Allah'ın emir ve nehirlerinin anlatılması hususunda ortaya çıkarlar. Sen ey mümin kişi kalbini bir mescid yap. Orada Allah'ın yanında ondan başka hiçbir şeye yer verme. Nitekim aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Hakikatte mescidler Allah'ındır. Onun için Allah ile birlikte hiçbir şeye tapmayın cin Suresi 18. Ayet Kalbini bir mescid yaptığı ve orada Allah'tan gayrı hiçbir şeye yer vermediği zaman Bu kulun derecesi yükselir İslam'dan imana, imandan sarsılmaz bilgi ve inanca Sarsılmaz bilgi ve inançtan marifete, marifetten ilme ilimden muhabbete, muhabbetten mahbubiyete yükselir daha sonra ise talep eden ve arayan durumundan, talep olunan ve aranan durumuna yükselir. Bu mertebeye ulaştığı zaman ise, şayet bir an için gaflete düşerse uyandırılır. Unutursa hatırlatılır. Uyuduğu zaman uyandırılır. Gaflete düştüğünde ikaz edilir. Yaklaştığı zaman ikbal olur. Şükür ettiği zaman konuşturulur. Daimi olarak kız ve saf temiz kalır. Çünkü bir kere kalp aynası safileşmiş temizlenmiştir. Öyle ki dışından içi görünür. Peygamber'in daimi uyanıklık haline varis olmuştur. Zira Allah Resulü'nün gözleri uyurdu. Fakat kalbi asla olmazdı. Önünü gördüğü gibi arkasını da görür. Her insanın uyanıklığı kendi halincidir. Hiçbir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyanıklığı seviyesine erişemez. Yine hiçbir kimse Allah Resulü'nün hususiyetlerine denk hususiyet sahibi olmaya muktedir olamaz. Şu var ki onun ümmetinin abdalları ile velileri ondan kalan yiyeceklerle içeceklerinin üzerine gelirler. Onun yüce mertebelerinin denizinden birer damlaya ve keramet dağlarından birer zerreye sahip olurlar. Zira onlar Allah Resulünün hemen ardında bulunurlar. Onun dinine sıkı sıkıya yapışırlar, ona yardım ederler, ona gitmek isteyenlere kılavuzluk ederler, onun dininin ve şeriatının ilimlerini neşrederler, halka öğretirler. Allah'ın selamı ve esenlikleri kıyamete kadar onların ve onlara varis olanların üzerine olsun. Mü'min dünyaya gelince ona bakar, onu arzular, ister, kalbi onunla dolar. Fakat görür ki dünyada kendisine sahip olmak istemektedir. Bunun üzerine onu boşar, ona olan sevgisini geri alır. Sonra ahirete talip olur, onu bulur. Bu sefer kalbi onunla ve onun sevgisi ve iştiyakı ile dolar. Ancak bu seferde mü'min kendisini onun kayıt altına almasından ve Allah'tan gafil edip uzak bırakmasından korkar. Neticede onu da hoşar ve dünyanın yanına oturtur. Vazifelerini eda eder. Daha sonra aziz ve celil olan Allah'ın kapısına var. Çadırını oraya kurar. Onun eşiğine yaslanır. Allah'tan başka hiçbir şeye kalbinde yer vermez. Yalnız onun hakkı olan sevgiye hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak etmez. Sen, ey mühim, Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna gir. O önce yıldıza, sonra aya, sonra da güneşe nazar etmiş ve onların fani geçici olduklarını görünce şöyle demişti. Ben böyle sönüp vatanları sevmem. Şüphesiz ki ben, bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan o Allah'a yöneldim. Ben, Allah'a eş ortak tanıyanlardan değil Enam suresi 76. ve 79. ayetler arası Müminin Allah'ın eşiğinde yaslanması devam edince ve onu tanıyınca Allah da onun kendisini aramakta sadık, samimi ve ihlaslı olduğunu tasdik ederek kapıyı açar Kendi huzuruna girmesi için onun kalbine izin verir Halini sorar dünya ve ahiret ile aralarında geçen macerayı anlatmasını ister. Halbuki bütün olanları gayet iyi bilmektedir. Bunun üzerine müminin kalbi de dünya ve ahiret ile arasında olup bitenleri anlatır. Neredeyse kendilerine kaptırmak durumuna düşen sevgisini çekip aldığını, dünyayı da ahireti de boşadığını ve sevgisini eşiğine getirdiğini söyler. Şani gücü olan Allah da o kulunu kendisine yakın eder. Ona ünsiyetinden bahşeyler şeyler, bilmediklerini haber verir. Ona kendi rızasının hilatını giydirir. Kendi ilmi ve kendi hikmetiyle onu doldurur. Sonra onun boşamış olduğu dünya ile ahireti çağırır. ikisinde kendisine nikahlar. Fakat bu esnada aralarında bir mukavele yapar. Buna göre Dünya ile ahiret o mümine bundan sonra asla eziyet etmeyecekler. Sadece onun hizmetini görecekler. Hem dünyalık hem de ahiretlik rızkını verecekler ve onu seveceklerdir. Böylece o mümin hakkında bu sefer iş tersine döner. Daha önceleri dünya ile ahiretin elinde esirken bu sefer hür ve serbest olur. Bu mertebeye gelmiş müminin kalbinin makamı, İzzet ve celal sahibi Rabbinin yanındadır. Artık masivadan, Allah'tan gayrı şeylerden tamamen kopar, uzaklaşır. Allah'ın gerçekten hür bir kulu haline gelir. Fanilere esir olmaktan kurtulur. Masiva ile olan esaret bağlarını koparır. Yerde, gökte mutlak bir hürriyete kavuşur. Ne yerde ne de gökte ona hiçbir şey malik olamaz. Fakat o, Eşyaya malik olur. Öyle bir melik hükümdar olur ki Allah'tan başka hiçbir varlık ona malik olamaz. Mutlak bir müsaadeyle kapıları kendisini açıktır. Hem de kapıcısız ve perde darlısız olarak. Ey oğul! Allah dostlarının hizmetçisi ol. Zira dünyada ahirette onlara hizmet eder. Onlar her ne zaman isterlerse aziz ve celil olan Allah'ın izniyle, Dünyadan da ahiretten de nasiplerini alırlar. Size de sureten dünyadan manen de ahiretten nasibinizi verirler. Allah'ım dünya ve ahiret onlarla bizi birbirimize kaynaştır.